Hazreti Ömer, Allah razı olsun, Ömer tasdiken idraz edebiliyor. Bu da gösterir ki Hazreti Ömer'in bir hatta biri bazı meclislerde şeyhin yanında hatıra geçen fikri Ali olan zevatın sözünü şeyhin de dinlemesi, ondan işaretmesi etmesi lazım olduğunu gösteriyor. Mutlaka şeyh de Allah olmadı ya, ilah olmadı ya evet. icabeti. Bak da onlara bir hak vermek lazım diye huzurunda bulunan zevada. Peygamberimiz de öyle istişan ediyor. Allah da Kur'an'da emrediyor. El müsteşahı da mühtemel Peygamber. Kur'an'da der beş ay değil, ünkül emir diyor. Galiba Bedir harbinde. Niye diyor? O hakla çıkıyor, Peygamberle Ebu ya, Hazreti Ebu Dekir şey çıkıyor. Hayır, Peygamber demiyorsa sen, siz diyor dünyayı benden daha iyi bilirsiniz. Evet. Biz vahiy ile yapalım bunu diyor cenab Peygamber. Bu ne oldu iyi, Ama vahiy bir mi ya Resulallah, değil mi diyorlar? Vahiyiz ne mesele yok. Vahiy ise, kesin mesele. Bizim Ama vahiy değilse bu yanlış diyorlar. Safhay-i Hatta yanlış bir mevkidir. Allah peygamber buyuruyorlar ki siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. İtifat buyuruyorlar. Esad-ı Kerabat. Evet. Bunlara kıymet veriyorlar. Evet. Getiştiriyorlar onları yani. Evet. Ama diğer nişti peygamber çıksaydı sahabenin bir kıveti kalmazdı. Ama Resul-i Ekrem ahirete gidince bir Ebu Bekir bıraktı yerine. Bir Ömer bıraktı ve dünyaya şam verdiler. Resulullah'ın adaletini gösterdi Ömer. Ebubekir Bekir Sıddık'ı ilan etti peygamberin etrafa sahabı. Peygamberi görmeyen, bilmeyenler Emubekir'i gördüler. Peygamberi görmeyenler Ömer'i gördüler. Peygamberi görmeyen, yakışmeyenler Osman'ı gördüler. Peygamberi görmeyen Ali'yi gördüler. Yani Salvatip Peygamberi.